Merhaba, bu videoda Aristoteles'in hayvanların hareketleri üzerine eserine bakacağız ama yanlış gösteriyormuşum <gülüyor> şu şekilde. Fakat eser hayvanların hareketlerinden ziyade hareket kavramı üzerinde duruyor ve bakıldığında bu kitap hani zaten ince bir kitap ama tamamı Aristoteles'in yazdıklarını içermiyor. Eser sayfa 19'a kadar Aristoteles'in hayatıyla ilerliyor. Yani bir biyografi var, Ahmet Cevizci yazmış, Güzel de yazmış. 19'dan 25'e kadar da eserle alakalı bir ön söz var. Yani kitap 60 sayfa falan ama bakıldığında Aristoteles'in yazdığı şeyler anca yarısına tekabül ediyor. Ben normalde ilk videolarımda hep yazardan bahsederim. Örneğin Platon'dan, Sokrates'ten bahsettik. Eser incelemesi videolarında bir 10 dakika kadar onların hayatını aktardık. Bu videoda da aynı şeyi yapacağım. Bir 5-10 dakika kadar Aristoteles'in hayatından bahsedeceğim, alıntı yapacağım. Ardından da eseri incelemeye başlayacağız ve diğer Aristoteles kitaplarında tekrardan Aristoteles'in hayatından bahsetmeye gerek kalmayacak. Şimdi fazla uzatmadan hemen başlayalım. Sayfa 7'de şöyle bir şey yazıyor. Yani Aristoteles'in hayatıyla alakalı bilgiler. Aristoteles antik çağ felsefesinin en önde gelen filozofudur. Benzer düzeyde bir felsefeye ilk çağda sadece Platon'un erişebildiği kabul edilir. Muazzam bir entelektüel heykel gibi antik çağ damgasını vurmuş olan Aristoteles pek çoklarına göre tüm çağların en büyük birkaç filozofundan biridir. Bence de öyle. Nitekim bilim ve felsefede onun başarmış olduklarıyla rekabet etme ümidi besleyebilen insan sayısının bir elin parmaklarını geçmediği hemen herkes tarafından kabul edilir. Tamamen katılıyorum. Hatta daha sonraki eser incelemelerinde de Aristoteles'ten, Platon'dan bu insanların niçin bu kadar kıymetli olduğundan teferruatıyla bahsetmeyi planlıyorum. Sayfa 8'de hayatıyla alakalı şöyle ek bilgiler var. Aristoteles M.Ö. 384 yılında Kalkidiko yarımadasının kuzeydoğu kıyısında küçük bir kent olan Stagira'da doğmuştur. Babası Makedonya kralı Amintas'ın yani Büyük İskender'in dedesinin özel hekimliğini yapmış olan Nikomahos'tu. Babası gibi hekimler soyundan gelen annesi Festis, Aristoteles'in hayatının son yıllarında düşmanlarına karşı sığındığı Kalkis kentinde doğmuştu. Aristoteles'in köklerinin sağlık tanrısı Asklepiyos'a dek uzandığına inanılan ve Yunan dünyasında ampirik bilimin en önemli temsilcileri olan hekimler soyundan geliyor olması onun tıp, biyoloji ve doğa bilimlerine olan ilgisinin de nedeni olsa gerek. Şimdi burada Aristoteles'in soyunun sağlık tanrısı Asklepiyos'a dek uzandığı söylendi. Bu doğru. Yani Aristoteles'in bir tanrıya uzandığı doğru değildi. Böyle bir rivayetin olduğu doğru. Zira antik çağda Empedokles Pisagor, Platon ve Aristo gibi önemli insanlarla alakalı ya bu adamdaki zeka, deha, bu adamdaki yetenek insansı bir şey değil. Tanrısal bir şey var. Demek ki bu adamın soyu böyle bir tanrıya, bir kahramana, önemli bir şahsiyete uzanıyor şeklinde bir takım rivayetler çıkarıldı. Yani birçok filozofla alakalı bu yapıldı. Bu da Aristoteles'in ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor aslında. Ha bu arada söylemedim. Aristoteles Platon'un en meşhur öğrencisiydi. Ve hatta onun devamı olma görevi üstlenebilirdi ama felsefe anlayışları pek de uyuşmadığından biraz zıtlaştılar. Hatta bakıldığında felsefe tarihinde iki sütun, iki kule varsa eğer biri Aristo, diğeri de Platon'dur. Ve sayfa 9'da şöyle iki tane paragraf var. Platon'un sağlığında okulun beyni olarak görülen Aristoteles, Platon'un ölümünden sonra akademide hiç hoşlanmadığı felsefeyi matematikselleştirme eğilimine ağırlık vermesiyle Okuldan ayrılır. Bu felsefeyi matematikselleştirme olayı Pisagor'dan kalma bir şeydir. Platon videolarında anlattım zaten Pisagor'a da özel bir video paylaşmıştım. Ama devamında şöyle bir ayrıntı var burada değinilmemiş. Bu Aristo'nun akademiden ayrılması muhabbeti öyle felsefe farkına dayanmıyor olabilir. Zira Platon öldükten sonra akademi yani Platon'un kurduğu okul Platon'un bir akrabasına bırakılmıştır ve Aristoteles'te ulan ben en parlak öğrenciyim, en zeki benim, en başarılı benim, benim geçmem lazımdı, torpil mi yapıyorsunuz kafasıyla okuldan uzaklaşmış olabilir. Ki bu bir kuruntu değildir, zaten bu türden rivayetler de vardır. 347 yılında akademiden eski bir arkadaşı olan, sonradan Asos ve Atarneus'un politik liderliğini elde eden Hermias'ın davetini kabul ederek, Misia'ya gider ve 3 yıl süreyle burada kalır. Burada Hermias'ın evlatlığı veya cariyesi olan Pythios'a vurulur ve onunla evlenir. Pythios'la evliliğinden karısıyla aynı adı taşıyan bir kızı olan Aristoteles'in eşi, son Atina ikameti sırasında ölünce Herpilis adlı Stagiralı bir kadınla gayrimeşru ilişkisinden de Nikomahos adlı bir oğlu olur. 342 yılında bir okul açmak üzere Atina'ya dönen Aristoteles,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 İskender'in onun öğütlerini dikkate almamış olduğu bile söylenebilir. Bu önemli çünkü Aristoteles Büyük İskender'e hocalık yaptı diye bütün İskender faaliyetleri, adamın tüm ideolojisi, tüm tavrı, tüm hayatı Aristoteles'e atfediliyor. Yani Aristoteles bir kahraman yarattı, bir fatih yarattı diye iddia ediyorlar. Halbuki... İskender bambaşka bir adamdı. İskender fetihleri için Asya'ya doğru ilerlerken Aristoteles'te yarım bıraktığı bilimsel araştırmalarına dönmek ve bir eğitim ve araştırma merkezi kurmak üzere Atina'ya döndü. likeum ya da Lise adıyla bilinen tarihin tanıdığı bu ikinci büyük eğitim ve araştırma kurumunun kuruluş tarihi 335 yılıdır. Aristoteles okulda iki tür ders yapmıştır. Mantık, fizik ve matematikle ilgili daha soyut konuları,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 Biri Aristoteles tarafından yazılan ama günümüze kadar ulaşmayan, yok olan, diğeri ise Aristoteles ders anlatıyorken öğrenciler tarafından not edilen ve bir kısmı günümüze kadar ulaşmayı başaran eserlerdir. Yani bakıldığında Aristoteles'in tam anlamıyla yazdığı ve bize kadar ulaştığı bir metin yok. Belki Atinalıların devleti bu bağlamda ele alınabilir. Zira o çok sonra ortaya çıkarıldı ama bakıldığında hani adam bin tane şey yazdıysa eğer belki yüz tanesi anca bugüne kalabildi. Ki bu antik çağdaki hemen her filozofun başına gelmiştir. Yani adam var 70 tane kitap yazıyor ama hiçbiri günümüze kalmıyor. Yapacak bir şey yok. Aristoteles'in muhafaza edilen yazıları günümüze kadar nasıl geldi bu da bir tartışma konusu. Yani bakıldığında ilk derli toplu yayım sonra 1. ve 2. yüzyılda Roma devrinde yapılmış. Ardından da Arap zamanında İslam aydınlanması devrinde Arapçaya ve Latinceye tercüme edilen bazı eserler görüyoruz. Ama neticede arada en az 400 yıllık bir boşluk var ve bu 400 yılla alakalı da bir takım rivayetler var. Yani öldüğünde yazdığı yazılar bir mağaraya gömülmüş, sonra o mağaradan bir şekilde bulunmuşlar, yüzlerce yıl sonra altından bile daha pahalı bir fiyata satılmışlar. Ardından Mifridaeus zamanında Roma İmparatorluğunda bunlar elden ele geçmiş ve Sulla devrinde de bilmem kimler tercüme etmişler. Varolu var ama Net bir şey söylemek mümkün değil. Atinalı olmaması dolayısıyla Atina'da mülkiyet hakkı bulunmayan Aristoteles'in kentin kuzeydoğusunda Likabetos tepesi ile İlissos arasında uzanan korulukta kiralamış olduğu birkaç binadan oluşan okulun içinde dersliklerin yanı sıra İskenderiye ve Bergama kütüphanelerine örnek oluşturan yaklaşık 500 yazma eserlik bir kütüphane, büyük bir harita koleksiyonu ve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 Atina İmparatorun ölümünün ardından bir kez daha Makedonya'ya duyulan nefret ve hıncın dışa vurulduğu merkez olur. Makedon egemenliği süresince bastırılmış olan düşmanlık duygularının önündeki tüm engeller ortadan kalkar. Aristoteles İskender'in öğretmenliğini yapmış olduğundan Atinalıların gözünde şüphe duyulan biri haline gelir. Aristoteles tıpkı Sokrates gibi onu ortadan kaldırmaya karar vermiş politikacılar tarafından dinsizlik ithamıyla mahkemeye verilir. Fakat Aristoteles Atinalıların felsefeye karşı ikinci bir cinayet işlemelerine engel olmak amacıyla 322 yılında Atina'dan ayrılır ve bir makedon garnizonu olan Kalkis'e sığınır. Aristoteles yaşadığı bu travmanın da etkisiyle aynı yıl bir süredir mustarip olduğu hastalığın bedeninde yapmış olduğu ağır tahribat sonucu yaşamını yitirir. Yani Aristoteles İskender'e eğitim verdi eyvallah ama bu eğitim pek de hayırlı olmadı. İnsanlar Aristoteles'e düşmanlaştı ve en sonunda Aristoteles tıpkı Pisagor gibi şehri terk etmek zorunda kaldı. Şimdi son bir not vereyim. Aslında bu kitap Aristoteles'e başlama kitabı olarak pek de uygun bir kitap değil. Zira bu kitapta anlatılan şeyler hem Nicomahos'a etikte hem de ruh üzerine eserinde daha geniş bir şekilde tamamlanmışlar. Yani bu kitap arada kalmış. Ama o kitaplarla başlarsak da ağır olur. Yapacak bir şey yok. O yüzden ben en basit kitaplardan yavaş yavaş Aristo'yu anlatıp sizi hazırlayıp sonraki metinlerini daha iyi anlayacağımız bir seri yapmak niyetindeyim. Ayrıca tekrardan hatırlatayım bu kitap hayvanların hareketleri üzerine ama bakıldığında kitapta incelenmiş olan asıl konu hareket kavramı ve ayrıyeten Aristoteles bu tür zoolojiye dayanan ama tam da zooloji olmayan kitaplarıyla bir sınıflandırma yapmıştır. Yani Önce bitkiler, ondan sonra balıklar, sonra omurgalılar ya da memeliler ve en sonunda da insanlar. Yani ekosistemle alakalı bir sınıflandırma yaptığında en alttan en yükseğe doğru ilerlediğinde insan en üstün hayvandır. Bu Aristoteles cetveli diye ifade edilir ve Darwin zamanına kadar bu cetvel geçerli sayılmıştır. Neyse bence yeterince tanıtım yaptık bu kadarı yeterli. Şimdi... Artık Ariston'un yazdığı metinlerden okumaya başlayabiliriz. Ve ilk okumalarda ne diyor bu adam ya diye düşünmeniz mümkündür. Ama sonunda güzel bir yere bağlanacak merak etmeyin. Şimdi 698 A ve B'de şöyle bir ifade var. Hayvanlara ait parçalardan birisi hareket ederse mutlaka bir diğeri hareketsiz kalmak zorunda olacaktır. Zaten hayvanların eklemlere sahip olma nedeni de budur. Hayvanlar eklemlerini bir merkez gibi kullanırlar. Eklemi kapsayan bölüm... Eklem sayesinde potansiyel ve fiili olarak değişmek suretiyle bir ya da iki bölümlü ya da düz veya eğimli hale gelebilir. Eklemdeki ilgili kısım büküldüğünde ya da hareket ettirildiğinde yine eklemde bağlantı görevini taşıyan bir başka nokta hareketsiz kalır. Bu durum bir çemberdeki AD çizgisinin hareketsiz kalıp B'nin hareketi nedeniyle AC'yi oluşturmasına benzer. Ancak geometrik merkezde verilen örnek her açıdan bölünemez olarak varsayılmaktadır. Çünkü buradaki hareket sadece kurgusaldır. Hiçbir matematiksel nesne hareket etmez. Ancak eklemler söz konusu olduğunda merkez hem potansiyel hem de fiili olarak zaman zaman bir, zaman zamansa bölünebilen olur. Hangi durum geçerli olursa olsun aşağıdaki parça hareket halinde olmasına karşın hareketin başladığı ilke kendisi bir ilke olduğundan dolayı değişimin dışında kalacaktır. Ha, bu arada sayfa numarası vermek yerine 698A veya B dedim... Niye böyle yaptığımdan da bahsedeyim çünkü Aristoteles'ten elimize kitap formatında net bir şey kalmadı. Parça parça yazılar kaldı, metinler kaldı tıpkı Sümer tabletleri gibi. E bakıldığında 2000 küsur yıllık bir metinden bahsediyoruz ve bunlar derlendiler. Bir koleksiyon gibi önce şu sonra bu Aristoteles'in metafiziği şurada olsun işte diğer kitabı burada olsun Poetika vesaire bir numara verildi ve şu anda kullandığımız koleksiyon 19. yüzyılda Agust Immanuel Becker'in derlediği Aristoteles külliyatı. O paragraf paragraf numaralar verdi ve alıntı yapıldığında o paragraf numaralarına atfen alıntı yapılıyor. Yani işte şu paragrafta şöyle yazıyor gibi. Ve kaynak kullanılacağı zaman da Ahmet Arslan Aristoteles sayfa 15 ya da Aristoteles metafizik kitabı sayfa 35 gibi alıntı yapmak böyle kaynak göstermek yanlıştır. Eğer bir insan bu şekilde bir alıntı yaptıysa. Çok da felsefe tarihinden anlamıyordur. Bir kaynak gösterildiğinde fragment numarası gösterilir. Zira bendeki Aristoteles kitabı herkeste olmayabilir. Yani bir İngiliz, bir Fransız Ahmet Arslan'ın yazdığı Aristoteles kitabını okuyacak diye bir şey yoktur. Ya da benim Hasan Ali Yücel çevirisinden okuduğum kitap Almanya'da okunmuyor. Bende sayfa 30'a denk gelmiş olan şey başka bir kitapta sayfa 45'e denk gelmiş olabilir. Bu yüzden de fragment numarası vermek lazımdır. Böylece adam ha şu fragmentten bahsetmiş bakayım doğru mu diyerek tetkik etme hakkına sahip olur. Akademik titizlik bunu gerektirir bu yüzden ben de fragment numarası ya da bölüm numarası vereceğim. Mesela şu anda ikinci bölümdeyiz ve 699 A'ya giden kısımdayız. Şöyle yazıyor. Bir hayvanın hareket edebilmesi için kendisinde sükunet halinde olan bir şey olması gerektiği gibi hayvanı durağan bir şeyin varlığı sayesinde hareket ettirilen şey hareket ettirebilir. Çünkü bir şey sükuneti sayesinde hareketi destekliyorsa o görevini yapmadığı zaman durum insanın kumda ya da kurbağanın çamurda ilerlemeye çalışmasına benzeyecektir. Yani her iki örnekte de ilerleme söz konusu olmaz. Buradan yerin sabit olmadığı durumlarda yürümenin, hava ve denizin belli bir direnç göstermedikleri zamanlardaysa uçmanın ve yüzmenin imkansızlığı ispatlanır. Yani direnmeyi ve sükuneti bu sağlar ve bunun hareket ettirilenden başka bir şey olması gereklidir. Böylece şu sonuca ulaşabiliriz. Sükuneti sağlayan şeyin hareket ettirilen şeylerin hepsinden tamamen farklı olması gerekir. Çünkü tersi durumda hareket ettirilen hareket edemez. Yani bir şeyi hareket ettirmek için dışarıda olmamız lazımdır. Ya da dışarıdan destek almamız lazımdır. Örneğin bir kayığı dışarıdan ittirmek ya da içindeyken kürek yardımıyla Denize dokunarak kendimizi ittirmek mümkündür. Ya da yürüyeceksek yani hareket yapacaksak bir zeminin üstünde olmak gerekir. Veya kolum oynayacaksa bir boşluk lazımdır. Bir mekan lazımdır. Örnekler çoğaltılabilir. 3. bölümde 699 ABB'de şöyle bir ifade var. Bu durumda şöyle bir soru akla gelebilir. Eğer bir şey tüm evreni hareket ettirebiliyorsa bu mutlaka akineton olmalı mıdır? Burada bahsettiği akineton durağan hareketsiz donuk demektir ama Yunanca vermişler ben de öyle okuyacağım. Ya da bu şey evrenin bir parçası mı olmalı ya da evrenin içinde mi yer almalıdır? Çünkü eğer evreni hareket ettirenin kendisi hareket ettirilmiş olarak evreni harekete geçiriyorsa bu hareketlenmeyi sağlamak için mutlaka akineton olarak bir şeye yaslanması gerekir. Tekerleme gibiydi ama umarım anlaşılmıştır. Ayrıca bu da hareket ettirenin bir parçasını oluşturmamalıdır. Eğer harekete neden olan şey ilk akinetondan kaynaklanıyorsa, o yine de hareket ettirilenin bir parçası olmayacaktır. İşte bu nedenle kürenin dairesel hareketinde hiçbir parçasının durağın kalmadığını söyleyenler haklıdırlar. Çünkü tersi olsaydı ya bütünsel olarak durağan olmak zorunda olacaktı ya da kürenin devamlılığı bozulacaktı. Paragrafın sonuna atlıyorum şöyle diyor. Öyle bir şey vardır ki bu şey doğanın her yerinde aynı bağıntıyı gösterir. Bu bağıntı da dünya, hayvanlar ve onlar tarafından hareket ettirilen şeylerde bulunmaktadır. Yani aslında burada Tanrı bir ilişki gibi. Hatta şöyle söyleyeyim burada anlatılan şeyler daha sonra Aristoteles'in o meşhur Unmoved Mover yani hareket etmeyen hareket ettirici kavramına giriştir. Şöyle söyleyeyim Tanrı her şeyi kontrol eden daha doğrusu hareket ettiren ama kendisi hareket etmeyen bir sistemdir ve Tanrı daireseldir eğer illa da hayal etmek gerekiyorsa. Ve daire hareket ettiğinde bütün bedeni hareket eder baştan sona. Bu yüzden de eksik bir yer kalmaz. Ama bizim gibi varlıklar hareket ettiğinde ya kolu oynar ya bacağı oynar her yeri oynasa dahi her yeri kaplayamaz. Ve bu yüzden de antik çağlarda birçok mitolojide ve sembolizmde Tanrı ayla, güneşle, yıldızlarla, yani yuvarlak dairesel sembollerle ifade edilmiştir. Zira çemberin veya dairenin başı ya da sonu olmaz ve bu ezeli ve ebedi tanrı kavramıyla uyuşmaktadır. Peki tanrı neden hareket edemez? Çünkü yani hareket etmek için bir yerde olmamak lazım. Mesela kolum burada ve şuraya hareket etti. Yani şuradayken şuraya geldi, burada değildi bu yüzden de buradan buraya gelebildi. Yani Tanrı hareket ettiği takdirde olmadığı bir yere gitmiş olacak ya da o esnada orada olmadığı bir yere ulaşmış olacak. Ama Tanrı eğer her yerdeyse, her şeydeyse, her şeyi biliyorsa, her şeyi kuvveti yetiyorsa olmadığı, ulaşmadığı bir yer yoktur. Bu yüzden de Tanrı eğer varsa ve her şeye kadirse her yerde aynı anda bulunmak zorundadır. Bu da hareket edemeyeceği anlamına gelir. Ha, bu açıdan o zaman Tanrı evrendir veya her şeydir gibi Panteizme varan bir düşünceye de ulaşmak mümkündür ama Aristoteles bir Panteist değildi. Ayrıyeten Aristoteles'in Tanrı anlayışında Tanrı ilk nedendir, her şeyin sebebidir ama onun bir sebebi yoktur. Bu yüzden de varlık zincirinde ya da nedensellik zincirinde en geriye gittiğimizde karşımıza Tanrı çıkar... Ve Tanrı'dan başka bir şey bulmak mümkün değildir. Yani tabi bu mantıkla ulaşılmış bir şeydir. Ve mantık her zaman doğruyu vermez. 699b'de ayrıca Newton'un etki tepki yani F prensibinin kaynağı olan bir ifade görüyoruz. Bir şeyi iten itme eyleminde bulunduğu gibi itilen de itme eylemine uğradığı için eşit bir güce gereksinim vardır. Öte yandan hareketi sağlayan şey ne olursa olsun ilk başta durağındır. Bu nedenle sahip olduğu güç kendi durağanlığını sağlayan güce eşit ya da ondan daha fazla olmalıdır. Bu bağlamda tanrı ya evrenle eşit ya da evrenden daha kuvvetli olmak zorunda. Bu da antik Yunan'daki o politeist tanrı anlayışının reddedildiği anlamına geliyor. Dördüncü bölümde entropiye giden şöyle bir ifade var. Bence gayet önemli tespitler. Yani Aristoteles anlaşılacağı üzere modern bilimin de Babası gibi bir şeydir zaten Newton zamanına kadar aristofiziği yaygındı yani adam 2000 yıl boyunca dünyadaki bilim anlayışını şekillendirmişti bu açıdan bakmakta fayda var. Şu ana dek söylediklerimizin ve evrenin hareketine yönelik problemlerin yakından ilişkili olduklarını vurgulamak gerekir. Çünkü eğer birisi çıkıp yeryüzünün sahip olduğu değişmezliği bir hareket gücü sayesinde değiştirebilirse ister istemez yeryüzünü bulunduğu merkezin dışına çıkaracaktır. Tabii ki yeryüzünün merkezini değiştirecek olan gücün kaynağı da sonsuz olamaz. Çünkü yeryüzü sonsuz değildir. Sonsuz olmayan bir şeyin ağırlığı da elbette sonsuz olmayacaktır. İmkansız kavramını kullandığımız zaman bunun birkaç anlamı vardır. Örneğin sesi görmenin imkansız olduğunu ya da insanı ayda görmenin imkansız olduğunu söylediğimizde her iki cümlede de imkansız kelimelerini birbirinden farklı anlamda kullanıyoruz demektir. İlk örnekte zorunlu bir görünmezlik varken... İkincisi doğası gereği görünmez değildir. Bize göre evren bir zorunluluk nedeniyle sonsuz ve yok edilemezdir. Ancak çalışmamıza göre henüz böyle bir zorunluluk ortada yok. Çünkü yeryüzünü durağan tutan ve onun dağılmasını engelleyen bir hareketten daha büyük bir hareketin varlığı mümkündür. Bu öylesine doğal ve mümkündür ki bu güç sayesinde ateşin ya da gökyüzündeki herhangi bir cismin de hareket etmesini sağlayabiliriz. Bu durumda yani evrende daha büyük güce sahip olan hareketler varsa onlar zamanla birbirlerini yok edecekler demektir. 4. bölümde 700A fragmanına geçtik. Şöyle devam ediyor. Hareket ettirilen şey dışında ve onun bir parçası olmayan ancak aynı anda hareket ettirilmemiş olan bir şeyin parçasının olması zorunlu mudur değil midir? Bu evren içinde geçerli midir? Çünkü... Hareketin kaynağının evrene yönelik olması bir paradoks oluşturabilir. Çünkü tamamen hareket ettirilemez konumda olan bir şeyin başka bir şey tarafından hareket ettirilmesi imkansızdır. Sorunun çözümü de aslında burada. Yani evrenin bütünselliğinin yok olup olmamasının mümkün olup olmadığı. Evren bu bakımdan mutlak anlamda hareketsiz olan bir ilkeye bağımlıdır. Yukarıda söz edilen ilkenin hayvanlarda olması yeterli değildir. Ancak bir yerden hareket eden ya da kendisini hareket ettirenlerin hareketsiz olmaları zorunludur. Çünkü hayvanın bir bölümü hareket ederken diğer kısmı hareketsiz olmak zorundadır. Hareket eden kısım hareket ettiğinde onun mutlaka kendisine bir dayanak noktası bulması gerekir. Yani hayvan hareket ederken ya da kendisine ait bir parçayı hareket ettirirken kendisini mutlaka bir şeye yaslar ve yaslandığı şey de hareket halinde değildir. Burada kastettiği şey ister dünya isterse güneş birbiri etrafında dönsünler. Bir yörünge, bir yol, bir istikamet vardır. Bir dayanak vardır, bir kanun. Ve o sayede her şey düzenli halde ayakta kalmaya devam eder. Tıpkı az önce verdiğim örnekte olduğu gibi biz dünyanın üzerinde yürüyoruz. Bir zemin var. Yani şu anda dünya dönüyor olsa da neticede biz sabit bir şeye basıyoruz. Bastığımız şey bir su gibi sürekli dalgalansa oynasa pek de nizam kalmazdı. 5. bölümdeyiz fragment 700b bir sayfalık bir bölüm baya kısa tamamen okuyacağım. Öte yandan sadece yer değiştirerek hareket eden bir şeyin kendisinde sabit olan bir şey olmalı mıdır? Yoksa kendisinin gelişmesine ve büyümesine neden olan şey içinde aynı zorunluluk var mıdır? İlksel oluş ya da yok oluş problemi bambaşka bir şeydir. Bizim de söylediğimiz üzere... Eğer bir ilksel hareket söz konusuysa bu oluş ve yok oluşun nedeni olduğu gibi aynı zamanda diğer tüm hareketlerin de nedeni olabilir. Evrende olduğu gibi kendisini gerçekleştirmiş olan varlıkta da aynı şey geçerlidir. Bu nedenle varlığın kendisinde meydana gelen bir gelişme aslında değişmenin nedenidir. Ancak bunun tam tersini doğru kabul edersek yani ilksel hareket yoksa bir şeyin sabit kalma zorunluluğu diye bir şey söz konusu olamaz. Sadece ilk gelişme ve değişme başka bir neden aracılığıyla gerçekleşecek ve hiçbir şey kendisinin varlığa ulaşmasının ya da varlıktan çıkmasının nedeni olmayacaktır. İşte bundan ötürü hareket ettiren şeyin hareket ettirilenden önce var olması zorunluluğu vardır. Yani bu pasajdan eğer tanrı varsa evrenle eş veya aynı yaşta değildir, evrenden eskidir sonucuna ulaşmak mümkündür. Bu da panteizmin reddi demektir. 7. bölümdeyiz şöyle diyor. Fakat nasıl oluyor da düşünceyi eylem bazı durumlarda izliyor bazı durumlarda izlemiyor. Düşüncenin ardından hareket bazen geliyor bazen de gelmiyor. Burada söz konusu olan bilimin değişmeyen nesneleriyle ilgili düşünme ve çıkarım yapmada olanla paralellik arz ediyor. Orada amaç görülen hakikattir. Çünkü bir kimse iki öncülü kavradığı zaman hemen sonucu düşünüp idrak eder. Oysa burada iki öncül kendisi bir eylem olan bir sonuçla nihayetleniyor. Örneğin bir kimse bir insanın yürümesi gerektiğini düşündüğünde kendisi de bir insan olduğundan hemen yürür. Bir başkası bir insanın yürümemesi gerektiğini düşündüğünde kendisi de bir insan olduğundan dolayı yürüme eğilimine son verir. İnsanı engelleyen ya da zorlayan bir şey olmadığı için insan ikisini de yapabilir. Yine iyi bir şey yapmalıyım, ev iyi bir şeydir, o halde ev yapmalıyım. Ya da üzerimi örtecek bir şeye ihtiyacım var, ihtiyacımı gidermem gerekir, o halde elbise yapmak zorundayım. Burada elbise yapmam gerektiği sonucu bir eylemdir. İnsan bu noktada bir ilkeye göre hareket eder. Eğer bir elbise yapılacaksa bu gereklidir ve onun için şunlara gereksinim vardır. Bu mantıktan yola çıkarak eyleme yönelir. Eylemin sonuç olduğu önermesi çok açıktır. Bu da teleolojiye doğru bir kapı. Yani evren eğer yaratıldıysa bir amaç doğrultusunda, bir sebeple yaratılmış olmalı. Evrenin yaratılması bir amaç değil, bir sonuç. Ancak eylemin öncülleri iki türlüdür. Birincisi hakikat... İkincisi de muhtemel olan aracılığıyla ortaya çıkar. Spekülatif araştırmanın bazı örneklerinde akıl iki öncülden birisini yani açık olan küçük öncülü düşünmek için akıl yürütmesine ara vermez. Örneğin yürümek insan için iyiyse kişi insan olması üzerinde yoğunlaşıp ben bir insanım küçük öncülü üzerine düşünmek için zaman kaybetmez. Bu nedenle yaptığımız her şeyi akıl yürütme olmadan hemen yaparız. Çünkü bir insan duyum imgelem veya düşünme yoluyla sahip olduğu amacı gerçekleştirmeye kalktığı zaman arzu ettiği şeyi hemen yapar. Bu noktada arzunun gerçekleştirilmesi akıl yürütmenin ve düşünmenin yerini alır. Hayvanlar işte bu şekilde hareket etmeye ve eylemde bulunmaya yöneltilirler. Hareketin son ya da dolayımsız nedeni arzudur ve arzu, duyum, hayal gücü, ve düşünceden sonra ortaya çıkar. Eylemde bulunma arzusu duyan canlılar iştahın veya itkilerin ya da arzunun veya isteğin etkisi altında bazen yaratır, bazen eylemde bulunurlar. Devamında şeyden bahsediyor. Bir çocuk araba sürmek istediğinde eğer bir tekerlek diğerlerinden çok daha büyükse araba istediği istikamette gitmez. Kendi etrafında dönmeye başlar. Normalde beden de böyledir. Bu yüzden de bedende, maddede, evrende bir merkez sistem lazımdır. Dengeyi sağlayan bir şey. 9. bölümde 703a'ya giden kısımda şöyle bir ifade var. Bedenin sağ ve sol kısımları da aynı şekilde ortaya çıkmıştır. İki karşıt bölüm aynı anda hareket ettirilebilir. Sağ taraf sabit kaldığında sol tarafın hareket ettirilmesi imkansızdır. Aynı durum sol taraf için de geçerlidir. Hareketin bir şeyde olabilmesi için onun hareket ettirilenden üstte yer alması gerekir. Bu durumda harekete yol açan ruhun ortada olması zorunluluğunu doğurur. Çünkü ortada olan bir sınır oluşturacaktır. Yani bir şeye tam hakim olmak için tam merkezde olmak şarttır. Ve ruh da eğer varsa tam merkezde olmalı. Yani kafada değil veya ayaklarda değil tam merkezde. Hatta 703 anın sonunda... Ruh mekansal büyüklükten ayrı olmakla birlikte yine de onun içinde yer alır diyor. Yani ruh her türlü cismin içinde bulunmalı. Bu bağlamda hani beden büyürken ruh da büyüyor mu? Ya da evren genişliyorken tanrı eğer evrendeyse tanrı da genişliyor mu? Evrenin büyümesiyle tanrı da büyümeye devam mı ediyor? Bunlar da tartışmalı konular ama muhtemelen Aristo bunu kasılma ve genişleme şeklinde ele alırdı. Yani Tanrı ekstra bir şey kazanmaz veya kaybetmez. Evren de ekstra bir şey kazanmaz veya kaybetmez. Ufalır ve büyür. Hani bu bağlamda biraz müstehcen olacak ama erkeğin cinsel organı örnek verilebilir. İşte evrende hem Big Bang ile genişler ufacıkken kocaman hale gelir. Hem de Big Crunch ile kendi içine kapanır. Aslen ondan bir şey eksiltmek veya ona bir şey katmak mümkün değildir. Ki Kur'an'da da buna benzer bir ayet var ama... Evrenle alakalı değil Tanrı ile alakalı söyleniyor. Her neyse bence yeterince anlattığım zaten toplamda 25-30 sayfalık bir bölümdü. Herhalde bir 10 sayfa okumuşuzdur. Kalan kısımlar da kafa karıştırır ya da okurken sıkar. Kendiniz okusanız daha iyi olacaktır. Öyleyse şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.